Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Gün, günaydın. Günaydın Can. Evet. Çok yoğun tabii. Hem dünyanın hem de Türkiye'nin gündemi. Çok da parlak olmayan gelişmelerle yüklü ama galiba bu Diyarbakır'da olup bitenler çok önemli bir yer tutuyor. Polisin müdahalesiyle gösterinin yapılmaması. İdris Naim Şahin'in de İçişleri Bakanı'nın da belirli vekillere yönelik kendi üslubuna uygun düşen... yorumları da var. İstersen onun üzerinden biraz gidelim. Olur tabii ya. Hani 14 Temmuz'da Yerbakır'da meydana gelen olayları e, bir sürü yönüyle tartışıyoruz. Görünüyor hani medyada e, falan ama galiba e, az sayıda yayın organı bu e, değişik yönlerini e, dikkate alarak tartışmayı yürütüyor. Diğerleri hep tek yanlı e, yansıt veya e, görmezden geldi. Ana akım medya iyi öncelikle bir burada tekrar e, bir masaya yatırmak gerekiyor. Olayların e, 14 Temmuz'da olaylar başladı tam epeyce sonra çok çok e, zaman sonra o da diğer bakımda gibi e, anlaşılmaz ya da olayların gerçeğini yansıtmayan başlıklarla. E, duyurdu ana akım medya yani Uludere'de olduğu gibi burada önce görmezden geldi sonra resmi yaklaşımın gözünden ve dilinden aktardı e, e, olaylar böyle bastırılamayacak görmezden gelinemeyecek noktada olunca da e, bu sefer e, yine eksik ve çarpık bir şekilde de olsa gündemine Ben yani Burada Türkiye medyasının sefil halini bir daha, bir kez daha hatırlatmak, bir kez daha e, göstermek gerekiyor. Gerçekten öyle bir medyamız var. Yani dünya e, medyası, ajansları, e, sosyal medya e, araçları, Türkiye'de olup bitenleri e, verdikten çok sonra ancak Türkiye'deki medya, ana Görebiliyor ya da aktarabiliyor. Nevrozda da şarkları benzer bir durum yaşanmıştı. Dediğim gibi o zaten en vahim örnekti. Şimdi 14 Temmuz'da ne oldu sorusu önemli. 14 Temmuz'da Nedippe bir miting düzenlemek istedi. Bunu daha önceden Maliye bildirdi. Düzenleme komitesinin tamamı 8 kişi galiba. Milletçiklerinden oluşuyordu. Ee, parlamenterlerin zemine komitesini oluşturduğu bir miting başvurusu, e, vaylık tarafından uygun görülmedi. Şu mitingin konusu, mitingte e, nelerin dile getirileceği, hayır e, bir mesiredir konuştabilir. E, miting mitingi 14 Temmuz'da yapmak istemeleri de. E, ayrı bir boyutudur bu meselenin, o da konuşulabilir. Ama bütün bunları siyaseten tartışmak gerekiyor. Yoksa e, valiliğin e, neden bu konuda ve neden 14 Temmuz'da düzenliyorsunuz diye sorması bir temel haklı özgürlüğün kullanımını engellemesi anlamına gelir. E, hukuk yoluyla veya işte bürokratik yetkileri kullanılarak e, anayasaların da, da e, verdiği imkanları zorlayarak bir yasak kararı almaya e, bir gerekçe oluşturamaz mitingin konusu ve tarihi. E, çünkü sonuçta e, toplantı ve gösteri yürüyüşü düşünceyi ifade özgürlüğünün bir aracıdır. Ee, düşünceyi ifade e, e, özgürlüğü de e, hani aykırı topluluğu sarsabilecek e, şok edebilecek fikirlerin de e, serbest şedine getirilmesini garanti altına alan bir özgürlüktür. Bu sözü değil, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tanımıdır. Yani herkesin hoşuna giden veya çoğunluğun uygun göreceği e, çoğunluk tarafından Rahatlıkla e, dinlenebilecek e, görüşleri özgürlük şemsiyesi altında korumaya gerek yoktur zaten. Yani büyük çoğunluğun kasım e, ettiği onlara uygun gelen asla rahatsız et bir fikir zaten dile getirebiliyor Kimse de bundan rahatsız olmayacağına göre bir özgürlük <gülüyor> şemsi e, ortaya çıkmıyor. Yani e, Şimdi BDP 14 Temmuz'u seçti. 14 Temmuz birçok açıdan kendileri için silgisel önem taşıyor olabilir. Öte yandan bu mitingde Öcalan'a özgürlük talebinin merkezde olduğu, odakta olduğu biliniyor. Şimdi Öcalan'a özgürlük talep etmek bir sürü insan hoşuna gitmeyebilirim. neden işte bu konuda bittiği düzenlensin tabii ki hesaplansın diyecek insan da çoktur özgürlük de yani ifade özgürlüğü de tam da bu nedenle gerektir evet. eğer toplantı üyesleri yürüyüşünün bir tane sınırı vardır o da şiddetsiz silahsız yapılmasıdır yani şiddetsizlik ve silahsızlık temel şartıdır Bunlarla ancak sınırlanır. Avrupa insan hakları hakları Mahkemesi iştahatlarının özü de budur. Hani kamu düzenini çok ciddi bir şekilde bozacağı anlaşılan durumlarda da bir erteleme imkanı tanınabilir. Ama bu erteleme de temel haklı özgürlüğü kullanımını anlamsızlaştıracak bir niteliğe bürünmemeyiz. Evet, böyle bu, bu, bu, bu noktada e, bir araya girebilir miyim sadrazam? Tabii dersen? çok iyi olur girersen Ve, ben de kaptırıyorum. <gülüyor> i̇yi olur. Işte. <gülüyor> Estağfurullah. Yani geçenlerde radikaldeydi yanılmıyorsam. Eee Ahim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türk yargıçlarından şimdi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Rıza Türmen'in de işaret ettiği önemli bir şey vardı. Handyside. Kararı yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı çok önemli çünkü halkın çok yaratabilecek hatta rahatsız edebilecek şeylerin de konuşulması ifade edilmesi elbette gerekli ve önemli ve gereklidir şeklindeki Tahmin edici bir kararda da hatırlatıyorum. Zaten bu meselelerde Ruslar bu kararın e, hani bu kararı ezberebilirler aslında. Evet. E, Bizim de derslerinde e, düşünce özgü anlattığımız zaman ilk örnek verdiğimiz karardı. Bir e, temel işte yaptı. Artık insanatları mahkemesinin düşünce özgü bir standartını belirleyen e, çok e, önemli bir işti Bunun da öyle. basında e, yer alması e, daha yaygın tanınması da önemlidir. Gerçekten e, o nedenle Rıza hani onu basın özgürlüğü çerçevesinde hatırlatması da önemlidir. Çünkü bu istihat dediğim gibi düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğüyle ilgili e, temel kriterleri belirlemiştir. Özgürlük sadece e, düzenle uyumlu fikirlere tanınması gereken bir imtiyaz değil. E, tam tersine toplumu rahatsız edecek, edebilecek hatta şoka Şu, evet, edecek. evet, çok önemli tek tek, aykırı düşüncelerin kullanılması için vardır e zaten hani, düşünce özgürlüğü dediğimiz şeyle ilgili e, biraz daha açarsak buna benzer e, paraloları bulmak zor değil diyelim ki e, hani sosyalist e, düşünce e, dünyasının aykları işimlerinden Roza Lüksem vurdum da e, böyle bir sözü var biliyorsunuz zaten. Yani özgürlük ancak farklı düşünenlere tanınırsa anlamlıdır ya da e, özgürlük farklı düşünce düşünenlerin özgürlüğüdür ancak falan diye. Evet. Yoksa uyumlu olanın zaten bir tehditle karşılaşması söz konusu değildir. E, ve tehdit olmadığı zaman da özgürlük güvencesinin bir ihtiyaç olarak hissedildiğini söylemek de Çok zordur. Peki mitingin saklanması e, halinde neler olabileceğini tahmin etmek zor mu? Diyarbakır gibi bir yerde. E, zor değil. Çünkü bir sürü e, miting oluyor. Diyarbakır dışında da oluyor. Diyarbakır'da da oluyor. Başbakan gittiği her yerde e, işte statlarda e, mitingler yapıyor. E, Diyarbakır'da bundan daha e, birkaç ay önce Ee, hükümetin e, büyük desteği de, açık ya da ötürü desteği diyelim e, bürokrasinin desteğiyle e, hani Hizmukların yasal kanadı e, büyük bir miting düzenlemişti yani birkaç yüz bin kişinin katıldığı bir miting düzenlemişti e, ona olaylıktan sağlanmıştı diğer bakımda yani, e, sanırım e, peygamberin e, doğum E, yıl, yılıydı yani e, Mevlüt dışı bir kandil evet, evet Yani bunlar demek ki Olabiliyor ama burada Asıl amaç e, gerçekten Kamu düzenini, kamu güvenliğini korumak Falan değil bu valideyi saydığı Gerekçelerin andırıcı geldi e, Sonra Miting yasaklandı ama de yapacağız diyor Şey, peki e, kendisini niye yapıyorsun diye sormak gerçekten anlamlı mı? Madem yasaklandı sen de vazgeç. Demek hani bu gerçekten demokratik politikaya uygun bir yaklaşım olur bu? Bence olmaz. Yani gösteri, toplantı gösteri işletimin keyfi yasaklanması e, bunları yapmaya yönelik sürü itaatsizlik hakkıdır da bana göre meşru bir şekilde gündeme getirilir. Yani toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi özgürlükten esasen yasaklar ihlal edilerek kazanılmıştır. Ve onlara yönelik sınırlama ya da özünü yok edecek şekilde daraltma girişimleri geldiğinde hizmette devletten yine o yasağı geçersiz kılacak şekilde bir sivil diye hatta Polisin bu şekilde davranması doğru mu? Bence kesinlikle polis burada bir, bir e, güvenlik birimi gibi değil başka bir hesabın bir aracı gibi kullanılmıştır. Bu hesap da Nevroz'da denenen ve fakat başarılamayan şeyin rövanşını almaktır. Yani Nevroz'da da hükümet hesapladı ama BDP e, bunu yaptı yasağı açtı işlevsizleştirdi ve işte o zamanlar birbirine milyona yakın insanı öyle dendi yani aşağı yukarı ya da 500 biner neyse yüz binlerce insanı meydanda topladı şimdi valiliğin yasak kararı da yasaktan sonra mitingi yapmaya yönelik e, girişimleri şiddetle az çok sert tavırla engellemeyi çalışması da aslında e, nevrozda yapılamayanı burada mutlaka yapma e, ihtirasından kaynaklanıyor ve bir türde e, Şu O nedenle çok acımasız bir e, tavır sergili polisin bu tavrının kaynağı mahallik değil. E, zaten işlerime kadar açıklama yapınca gayet iyi anlaşılıyor ki Bu e, ruh, bu e, davranış e, tarzının arkasında bizatihi İçişleri Bakanı var. İçişleri Bakanı da arkasında doğrudan doğruya başbakan durduğunu artık bugüne kadar yaşadıklarımızda biliyoruz. Yani İçişleri Bakanı en olmadık açıklamaları yapıyor. Başbakan kendisine sahip çıkıyor. Dolayısıyla Başbakan ve İçişleri Bakanı aracılığıyla uygulanan... bir yasak ve şiddet politikasıyla karşı karşı olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hmm. Niye araya girmiyorsunuz peki? Evet. Peki <gülüyor> yani İd İdris e, Naim Şahin'in açıklamalarını da belki ilave edebiliriz buna. Yani bir takım suç aletlerinin o toplantıda bulunabileceği ve kullanabileceği değerlendirmesini yaptı diyor valilik. Evet. Hatta bi bir de ekonomik açıdan bu Artık son derece tipik olduğunu söyleyebileceğimiz bu kalkınmacı ne pahasına olursa olsun büyümeci anlayışın bir simgesi olarak da şey söylemiş. Yani günler kapan kepenkler kapandı, ticaret mahrum kalındı. Böylece milli gelir düştü. Bunun hesabını kim? verecek deyip 14 Temmuz'daki zavallı 18 milletvekili var diye konuşmuş. Gayet provokatif bir konuşma. Aslında. Gerçekten provokatif. Çok tahrikkar ve bir bakalım asla kullanmamız gereken ifade parlamentoda grubu bulunan işte o kadar insanın desteğini almış milletvekillerine hakaret ediyorsun. Evet. E buna, ve tahrik ediyorsun insanları. Şimdi bu işin Böyle bir görünen yasal siyaset ve e, hukuk boyutunu e, anlattık. Bir de bunun e, fiili siyasal etkileri var. E, pek çok insanın görmezden geldiği geleceğe dönük etkileri var. E, bunların başında da e, hani Kürtler'de uzun e, süredir sözü edilen duygusal kopuşun bilerek derinleşmesi. Bu duygusal kopuşun ne demek olduğunu da biraz açmak gerekiyor aslında. Yani duygusal kopuş insanların e, küsmesi, kendi içine çekilmesi gibi bir durum değildir. Duygusal kopuştan kastedilen, daha açık söylemeyen bir şeydir. O da Türklerin artık Türkiye ile birlikte var olma heveslerinin, isteklerinin azalmasıdır. Yani Ortak yaşam Türkiye'de sorunların Türkiye'de çözülebileceği, Türkiye ile birlikte ve Türklerle bir arada çözülebileceğine dair inancın zayıflamasıdır. Evet. Şimdi bu bunun bu, bu, bu da e, her kırılmada biraz daha e, derinleştiğini söylemek abartı olmaz gerçekte. E, mesela e, mitingde e, polisin tavırı ile ilgili pek çok Fotoğraf gördük pek çok görüntü yansıdı. Ben beklerdim ki İçişleri Bakanı e, kendine göre şeyi e, uygun veya böyle tergihsizce değil. Yani, e, çıkar, kendisine göre doğru bulmadığı yanlarını söyler. E, Vedepe'yi de eleştirebilir ama e, gördüğümüz o fotoğraflardaki vahşete payıtsız kalmayacağını da ayıracaklar. Evet, yani milletvekili türen. Pervin Buldan'ın bayağı Ayağı parçalanmış ayağını herkes tamam. gördü. Onun ötesinde bazı görünen ya da yazılan başka görüntülerde mesela parkların boşaltılması orada parka da girilmesinin yani evet. doğal parklara yasaklanması gibi hakikaten insafsızlığın sınırlarını zorlayan uygulamalar da var yani. Bir de polisin Ee, hani 16, 17 yaşlarında genç bir çocuğu e, yakalayıp birkaç polisin bir e, parmaklıklı kapıya tutturarak e, üst yani e, belden üstünü soyarak copladığı sahne var. Yani evet. korkunç bir sahne. Onu görmediniz mi? Bilmiyorum. Yani orada o fotoğraf ilk gün zaten evet. sosyal medyada alın da e, paylaşıldı ve yayıldı. Buna benzer çok acımasız açık işkence anlamına gelen yani sokak ortasında ağır işkence de diyebileceğimiz bir sürü şiddet eylemi oldu polis. Şimdi bunları görmezden gelip hatta neredeyse meşrulaştıran bir dil kullanırsa İçişleri Bakanı Bu ülkede demokrasi özgürlükler adına çok ciddi bir sorun var demektir. Kürt meselesinde bu tavır sergilendiğinde ise demokrasi ve özgürlük adına olan sorunun ötesinde bir sorunla karşılaşıyoruz. Çünkü burada kırılmaya elverişli bir zemin var ve bu tür e, tavırlar bu kırılmayı hızlandırıyor, teşvik ediyor. Peki bu noktada bir de 5 dakikamız kalmış kendi bir de bugünkü yazının konusuna değinmenin fırsatı da geldiği gibi. Yani Kürt sorunun bu kopuşmayla da beraber gittikçe artan kopuşmayla beraber çözümüne bir de mesela Mehmet Ağar gibi bir ismin çözüm önerisi gelmesi konusunda Ne diyeceğiz? Ağır çözüme katkıda bulunabilir diye çarpıcı bir başlık evet, taşıdım. <gülüyor> Gerçekten ağır bulunabilir. Ağır e, ne yapılması gerektiğini söyleyerek değil, ne yapılmaması gerektiğini anlatarak çok iyi katkı yapabilir Kürt sorunun çözümüne. Yani neleri yap, yaparak Kürt sorunu pandilen hale getirildi, bu kadar ağır yaralar açıldı... Bu noktaya gelindi. Bunu bilecek kişilerin başında şu anda bana göre Mehmet Ağar yer alıyor. O geliyor. Ben Mehmet 1990'lardan 1990'dan daha eskilerden itibaren ama yani da var şu bu. Asayiş bürokrasisinde ama 90'lardan itibaren çok ciddi görevlerde bulundu. Ve 90'lar tekrar altını zaten dinleyicilerimiz biliyor E, Kürt sorununda e, bütün hukuk e, rejiminin askı yanında bir dönemdir. Yani ben yazıda sıkı yönetimden olağanüstü halden beterdir demiştim. E, şunun için olağanüstü halde sıkı yönetimde normal şartlarda hukuk rejimidirler. Yani hukuksuzluk rejimi değildirler. Kendilerine göre hukukları vardır. Uluslararası standartlara uygun e, işletildiğinde de sınıflar bilinir şu bu. Ama 90'larda bunlar da yoktu. Şu 90'lar Kürt sorununu çok uzun yani 20 yıldır yaşıyoruz daha da uzun yıllar. Yaşayacağımız derin yaralarla kandil hale getiren yıllardır. O politikalar. İşte ağır o güvenlik odaklı sınırsız hukuksuzluk ve devlet şiddetiyle Neleri yol açtır çok iyi bildiği için bugün çıkıp özellikle kürt sorununda güvenlik ekseni yaklaşımın zararlarını anlatır. Bunun iki, iki etkisi olur. Bir kürt sorunun neden bu kadar e, hani çatışma enerjisi biriktiriyor? Yer yani kürtleri daha iyi anlamayı sağlayacağım. E, ağır eğer o dönemi açıklarsa gerçekten evet. samimi bir şekilde itiraf ederse iki şimdiki hükümet dahil e, bütün hükümetler güvenlik politikalarını terk etmediler bazı bu hükümet bazı dönemler terk ettiğinde müzakere politikasını öyle çıkarıyor gibi göründü ama dönüp dolaşıp bu devletin en iyi bildiği dile geldiler güvenlik eksenliği odaklı politik oluyorlar. Yasak, baskı, şiddet, askeri operasyon, e, adli operasyon vesaire. Yani kürtleri susturma, sindirme, bastırma e, ve ellerinden gelirse yok etme e, diyebileceğimiz zincir içinde bir konu. Ve aşağılama tabii evet. Aşağılama. Evet. Şimdi E, ağır bunu çıkıp e, e, anlatırsa bakın biz her türlü sürü denedik bırakın hedefimize ulaşmayı tam tersi sonuçlar doğdu diye anlatırsa belki o zaman gerçekten sarsıcı bir etki yaratabilir şimdi e, İdris Naim Şahin e, Ağır'ın da bir karikatürü aslında Ağır kendine göre ağır başlıydı Hani e, biliyoruz o pozlarını O muktedir zamanlarının Pozlarını Ağar'ın varoluşu Duruşu bir aşağılamaydı Muhaliflere e, Türklere, Yani kendilerinden olmayan Ya da tehlikeli saydığı herkesi Sadece o Pis duruşuyla Aşağılamayı hedefleyen bir yapısı var biliyoruz Şimdi bir zavallı gibi Duruyor O muktedivler mahkemeye düşünce veya iktidardan düşünce yaşadıkları haldir. Bunu var ilk dönüşmasında yazmıştım. Pinoşe'de böyle olmuştu. O büyük, parrı gibi, kudretli adam, kendini öyle sunan adam gözaltına alındığında nasıl pısırıklaşmış ve zavallılaşmıştı onu biliyorum. Şimdi... Ağır'ın söyleyecek sözü yoktur deyip kestirip atla bana doğru gelmiyor. Evet Demirtaş'ın ağır... Selahattin evet. Demirtaş'ın e, sözlerine evet. de katılmıyorsun. Yani Kürt sorunu Mehmet Ağır ve onun gibilerin tespitine muhtaç değildir. Aynısı muhtaçtır gerçekten. Evet. Yani şöyle ki muhtaçtır. Ee, ne yapılması gerektiği bir Ağır'a soracak değiliz. Yani sen Ağır'sın fikri söyleyebilir ama Ağır fikri burada kimin umurunda? Yani Ağır gibi bir sürü insanlardır. bir görüş belirtilmeyecek. Ağırın söyleyecekleri asıl bu ne yapılmaması gerektiği konusuna ilişkin olursa önemlidir. Çünkü ne yapılmaması gerektiğini en iyi tecrübe etmiş kişilerin başındadır. Ha e, suçları bunları da itiraf ederse e, kendisine bir koruma E, bir, e, şey, imtiyaz, bir cezasızlık imtiyazı tanınmalı mıdır? Bu da başka bir nokta. Onu da mutlaka e, gene konuşuruz. Hı, Süre yani. azalıyor, bitiyor galiba. Evet. E, daha önce de konuştuk. Bunlara imkan verecek kurumsal bir e, düzenleme, bir yapı oluşmalıdır. Yani itiraz edip geçmişi aydınlatanlara ceza muafiyeti tanınabilir. Güney Afrika'daki halk ve uzlaşma komisyonunun ruhu buydu. Eğer Türkiye bir çözüme ulaşmak istiyorsa bunları da o, e, hani o zaman daha ciddi olarak Ama Türkiye'de şu an hükümetin böyle bir çözüm niyeti e, var görünmüyor. Ağırdan da e, kendisini yapacak açıklamalar yapmasını beklemek de budur, bu şartlarda e, çok gerçekçi olmuyor. Hmm. Ama eğer her şeyi göze alıp vicdanını rahatlatmak adına her şeyi göze alıp anlatırsa Türkiye'ye çok büyük bir fayda sağlar, çok büyük bir hayır yapar. Ve çözüm içinde gerçekten önemli bir katkı sunmuş olur. Evet doğrusu bu taraftan pek bakılmamıştı. Çok aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum yazdığım ve söylediklerinin.